Tadimatı bir bam bam. Şimdi böyle iyi adamlar bilir. Gemi sallanınca, dalgalanınca böyle hafif su alır gemi ve gemiyi ilk fareler terk eder. Ancak alınan su sadece ve sadece dalgadandır. Anlamazlar ve ilk fareler ölür. Eşitlik konusunda bir anket yapılsa ve insanlara sorulsa Ya sizce eşitlik nasıldır? Güzel midir? Kötü müdür? Çirkin midir? Herhalde herkes ortak bir kanaatle Ya bu nasıl bir soru kardeşim? Tabii ki de eşitlik dünyanın en güzel şeyidir diyecek. Ama aslında meseleye birazcık dikkatle baksanız Bütün güzelliklerin ana kaynağı eşit olmamaktır. Ve aslına bakacak olursanız Cenab-ı Allah Azze ve Celle bu kainatı halk etmeyi Murad ettiği anda eşitlik sona ermiştir. Bakın kainata bile baktığınızda 107 adet element yani 107 adet farklı taş ile kainat inşa edilmiş. Yani burada bile bir eşitlik olmama durumu söz konusu. Eğer insanlar arasında bile mutlak eşitlik olsaydı anne, baba, evlat, halı, dayı, amca... Halı dedik yalnız hala, hala olacak. Hala, dayı, amca bunlar arasında farklı kavramlar da oluşamazdı çünkü hepsi eşit olup birbirine benzemek zorunda kalacaktı. Yani herkes anne olmak zorunda kalacaktı veyahut herkes bir Mehmet ya da bütün alemi herkes bir Ömer olmak zorunda kalacaktı. Amir memur, çiftçi tüccar, öğretmen öğrenci bu kavramlar bu şekilde farklılık göstermeseydi hepsi eğer eşit olsaydı bugün sosyal yaşantımızda bir cemiyet hayatı dahi kalmayacak. Yani eğer mutlak eşitlik olsaydı ne yer kalırdı ne de gök kalırdı. Bugün şimşek dahi çakıyorsa bulutların farklılığından zıt kuvvetlerinden dolayı çakıyor. Yani soruyu bir daha aldığımızda eşitlik güzel midir? Hayır değildir. Eğer eşit olsaydık bugün bütün uzuvlarımın ya el olması ya kulak olması ya da burun olması lazımdı. Demek ki farklılıklar bir vücudun ağızları gibi bir olabilirse işte burada farklılık bir güzelliktir. Farklılık bir rahmet ile kedinin eşit olmadığı malum ama ilahi adalet her ikisinde de tüm berraklığı ile okunuyor. Şimdi esas konumuza gelecek olursak babalar, kardeşler, canlar, ciğerler, cemaatleri, tarikatları, ehli sünnet dairesinde koşturan kim varsa hepsini aynen böyle bir vücudun azaları gibi düşünmemiz lazım. Şimdi dar görüşlere baktığında o da benim gibi olmak zorunda, o da bana benzemek zorunda diye sürekli sürekli bir görüş vardır ortada. Ama az önce bir şey konuştuk, dedik ki eşitlik aslında güzellik değildir. Farklılıkta hatta farklılıkların bir araya gelir bir vücut oluşturmasında rahmet vardır dedik. Yani tek amaçları rızayı ilahi kazanmak olunca bunun catesi çok geniştir. Ve bu şekilde birbirlerine benzemeden farklılık ile hareket etseler bu çok hoştur zaten. Yani baktığınızda nasıl ordu bir tanedir ama hava kara deniz diye ayrılır. Neden? Çünkü farklı bölgelerde güvenliği sağlayabilmek. Yeri geldiğinde farklı bölgelere hükmedebilmek isterler. Aynen o şekilde baktığınızda aslında bizim de gayemiz bir. Tek merkez rızayı ilahi. Ama kimimiz baktığımızda bir taşra bölgesinde daha güzel oraya hitap edebilir. Kimisi baktığımızda böyle bir üniversitenin oradaki gençlere daha güzel hitap edebilir. Kimisi baktığımızda yeşil kemalermiş insanlara daha güzel hitap edebilir. Aynı ordu gibi düşünürsek hepimizin gayesi bir olduğu müddetçe bu farklılıklarımız esasında bir rahmet doğuracaktır. Diğer önemli bir mesele de şimdi bu farklılık aslına baktığınızda çok ciddi bir rahmettir ama hani hep kraldan çok kralcılar vardır ve sürekli böyle ortamlara bir yerleri bir yerlere kızıştırmayı severler sebepleri onlar boştur yani boş adamdır yani onların yapacak bir işi yoktur iyilik yaparak kendilerini duyuramayacaklarından dolayı bir yerlere kötülük yaparak öne çıkmak onlar için tek yoldur ve bu şekilde de e, bir yerleri bir yerlerle kızıştırmak onların çok hoşuna giden işlerdir ama çok ilginç bir şey var mesela biz e, Risale-i Nur'dan faydalanıyoruz Tefsirciyetiyle. Risale-i buradan baktığınızda çok geniş bir kitap. O kadar mesele anlatılan o kitapta bir bölüm var diyor ki La kal 15 günde bir okuyun diyor. Bir bölüme diyor. İhlas disalesi isminde bir bölüme diyor. Çünkü bu olmadan kurtulmak gerçekten imkansız gibi. Yani diğer bütün eserler normal okunabilirken İhlas disalesinde geçen kısma 15 günde bir okunun diyor. Ve İhlas disalesinin daha ikinci düsturunda Hizmet-i imaniyedeki Hizmet-i Kuraniye'deki kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz derken Bu kadar temel bir taşta böyle bir şey vuruyor. Bu kitabı okuyan biri, bu kitaba ittiba etmeye çalışan biri ya da bu kitap da sonuçta bir sünnetin edası, bu kitap da sonuçta peygamber aleyhisselamın ufkunun bir kısmını anlatan bir eser Bunu en ufak anlamış biri nasıl olur da daha en yapılmaması gereken şeyi yaparak diğer yapılanların doğru olmasını bekler. Yani yasak bir ilişkiyle çok hayırlı çocukların doğmasını beklemek gibi bir şey bu. En temelde sorun var. Yaralı olduğumuz bir konu değil mi Sinan? Üzülüyor insan yani. Hani o kadar yapılacak hayır varken. Bak hakikaten şu Mersin'de sahilde bir geziyorum. He, özellikle cuma ve cumartesi günleri. O barları görüyorum. O sefati görüyorum. İddiaya girenler, bahse girenler, tefecin eline düşenler. Çok uf haramlarda dibine dibine vuranlar. diya için kır takla atanlar. Her türlü pislik olanları görüyorum. Yani bu kadar ulaşacak adam varken biz birbirimizle uğraşıyoruz. Vallahi Allah bizi helak edecek diye üzülüyorum yani. Çok üzücü zamanın bu konuyla ilgili söylediği cümleyi daha ayrıntılı ve geniş şekilde tekrar tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum ve aynı şöyle devam ediyor. Bu işlerde bize düşenin müsbet hareket etmek olduğunu yani mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek demektir. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin onlarla meşgul olmasın diyor. Yani baktığınızda başkasının tenkit edilecek şeyleri olsa dahi yani dinin temel disiplinlerine zarar verip dokunulmadığı müddetçe bunlarla fikrini dahi uğraştırıp kirletmemeni öneriyor. Yani bana sorarsan dostum hizmet edeyim derken kendi hizmetine ve etraf hizmetlere zarar veren insanların yapabileceği en güzel hizmet bence hizmet etmelidir. Bence hizmet etmelidir. Yani demek istediğim şurası. İhlas disalesi gibi kemik bir yerde böyle bir meseleden tenkit etmeyin bak diye bahsederken hala kitabın bir yerlerinden cımbızla cümle çıkararak aa bak görüyor musun bu adamlar bu cümleyi yapmıyor ne olur o zaman ihanet ediyorlar diye. Vaveyla'yla. Yani İslam'ın içindeki insanları böyle kışkırtmaya çalışmak bu başta kişinin kalbini öldürebilir ve ahiret cihetiyle çok zararlı bir yol açabilir. Bu hak değildir, bu hoş değildir. Gerçekten böyle hatalı yanlış yapılan şeyler de olabilir. Ama burada çok önemli bir şey var. Fesatlık içermeden yapılan hatalı şeyler. Yani burada en uygun şey nedir? Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Müslüman, Müslüman'ın günahını örtendir. Setredendir. Yani biz birbirimizin günahını örtüp birbirimizi uyarmazsak, şefkat göstermezsek yani Allah'tan nasıl bekleyeceğiz şimdi tam bu mahkemeyi kübra kurulduğunda senin de bütün günahların alemin önünde ifşa edilse yani. Çok ilginç olur değil mi? Demek burada yapılması gereken sosyal medyadan daha elinde bir mesnet delil bile olmadan kararlama programdaları değil. O Müslüman kardeşinin bir hatası kusuru dahi varsa delikanlılık olan onun yanına gidip ''Kardeşim bak inanın burası sorun çıkarır. Ben bir Müslüman olarak ıslahınıza dua ediyorum, ıslahınıza çalışıyorum.'' diyebilmektir. Yani üzülen nokta bir Müslüman kardeşinin yani gerçekten tekrar ediyorum fesatlık değil bir hatası bile olsa bunu sosyal medyada Sponsorlu reklamlar vere vere karalama propagandalarını münafıkhane şekilde yapmak bir Müslüman için yakışan iş burası değildir. Yani buralara çok dikkat etmek icap ediyor. Önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum şimdi dünyada mesela bir çok maddi firma maddi kurulum görmüşsünüzdür. Burada sürekli bir ekip değişimi olur biri girer biri çıkar o girer o çıkar. E bu da bir manevi bir şirkettir yani buralara sürekli birileri girebilir birileri çıkabilir. Birileri bu gemide yapabilir birileri bu gemide yapamayabilir. Yani kimse böyle cihetlerde bir yerde ölene kadar kalmak zorunda değildir. Ama sadece böyle alzından belli başlı sözler çıkmış, belli başlı mesuliyetlerin altına yatmış insanların durumu kaderciyiyle biraz daha farklı olabilir. Yani bir fabrikada çalışan bir işçinin çıkmasıyla 20 yıldır fabrikanın tamam sistemini götüren bir tamamı işlere bakan bir sonunun ayrılması tam aynı olmayabilir. Anlatabiliyorum umarım demek istediğimi. Mesela Bediüzzaman zaman bu konuyla ilgili şöyle bir cümle söyler: Caddeyi, Kübra'yı, Kuraniye olan şu mesleğimizden. Yani Caddeyi, Kübra'yı, Kuraniye, Kur'an'ın geniş bir caddesi var, bizimki de şu mesleğimizden. Şimdi ayrılanların. Bize düşmanlık eden dinsizlik kuvvetine bilmeden yardım etmek ihtimali var diyor. Şimdi yani şuraları anlamak lazım tekrardan. Bu dünya bir imtihan dünyası. Ve Cenab-ı Allah bu imtihanı her şeyin içine almış. Yani böyle mutlak doğru diyebileceğiniz tam bir şey mevcut değil. Mesela bugün bir Müslüman namazını kılsa sevabını arttırır inşallah ahiretini genişletir. Ama bir münafık namaz kılsa ya bu insanları kandırıyor diye şerri daha çok arttırır. Yani baktığınızda namaz bile kullanıma göre bir insanın hayrını ya da şerrini arttırabilir. Bir insan hayır için oruç tutsa ayrıdır. Riya için oruç tutsa ayrıdır. Bir insan alem-i İslam'a omuze olmak için maddi yardım da adımda bir yerlere bulunsa ayrıdır ama bana kahraman desinler diye bunları yapsa bu sefer riyadan daha zararlı duruma geçebilir yani her şeyin içine bir imtihan saklamış Cenab-ı Allah yani her işte bu imtihan olduğu gibi bizim yaptığımız işte de bu imtihan çok oluyor yani. Ve kimisi ufak imtihanken bir, bir ayda bir haftada birini tanıyabiliyorsun. Kimisi büyük bir imtihan oluyor. Üç yıl dört yıl sonra adamı tanıyorsun. Yani mesela Efendimiz zamanında ta yaşamış İbn-i Abdullah bin Ubey İbn-i düşünün yani. Gerçekten bu cihetlerde her şeyin içinde imtihan saklı olduğu gibi burada da saklı. Zaten sürekli güzel güzel olacaksın ama imtihanın aynı ölçüde büyümeyecek. Yani bu normal bir şey değil ki. Büyük dağın karı dumanı fırtınası da aynı şekilde büyümesi icap eder yani. Ama işte bu işler bazen geç fark ediliyor. Hatta birçok filmlere de konu olmuştur ya böyle 5-10 yıl boyunca ekibin içinde çalışmış bir elemanı başka bir firma satın almaya çalışır. Şu şey olur bu olur falan. Yani bizde bazen geç oluyor ama diyoruz ki ya bu arkadaş şaşırtların zararlı damarları var. Bu damarlar bize zarar verecek. Mesela gıybet huyunu, haset huyunu, iftira huyunu ya da kendi ibadetlerini yapmayıp sadece umumun içinde yaptığını ya da başka başka özelliklerini tabii o Allah'la onun arasında Rabbim yardımcısı olsun inşallah. Bunları geç fark ediyoruz ama diyoruz ki bu huylar kalbi birer marazdır ve ileri süreçte zarar verir diye bu arkadaşları yavaş yavaş uzak taştırmaya çalıştığımız oluyor ama e, bazı zamanlarda bu arkadaşın içinde ne kadar kötü huy varsa bunların her biri bizlere iftira olarak döndüğü de çok yaşadığımız bir olay maalesef. Ve çok ilginçtir. Bu tür arkadaşların ilk yaptığı şey, ilk yaptığı şey bizi ya yanlış tanıyan ya da bizi tanıma fırsatı henüz olmayan, belki biraz ön yargısı olan insanların yanına gitmek, hatta çoğu zaman onlarla resim çektirmek, değil mi? Çok sevdikleri işlerdir bu arkadaşların. Acıdır. Resimden 10 gün geçer. Biri gelir yanına. Abi bu arkadaş, şey ben burada namaz kılarken görmüştüm ama şimdi pavyonda bir kadınla yırtık diye gelir, garip olur. Ben bu tür insanlara karşı dikkat edilmesini de öneririm bu arada. Çünkü biliyorsunuz böyle arkadaş modellerinin en sevdiği şey kısa dönemde çok tatlı gözükür. ''Abim yoluna öleyim, üstüne yağ adamlamış dilimle sileyim, dur kapıyı açayım, arabalar nedir seni omuzumda evine götüreyim.'' Falan böyle çok severler yani kısa mesafede. O yüzden hani dedim ya az önce bir süreçten sonra tanıyabiliyorsun diye kısa mesafede çok tatlı gözükürler. Mesela Bediüzzaman bu konuyla diyor ki ''Ancak hileli adam kendini sevdirmek ister.'' diyor. Yani hile olunca kişi kendine kendi gibi olmuyor. Sevdirmek istiyorlar. Başka bir yerde de şu cümleyi ediyor çok çok dikkat edin bu cümlelere Bir müfsit, müfsit ifsad eden insanlara fesat veren kişi Bir müfsit ben müfsidim demez sureti haktan görünür Ben hakikat için bunu yapıyorum bak ifşa ediyorum ama Bu adamlar İslam'a zarar vermiyor mu diye diye diye İslam'a en büyük zararları kendileri veriyor yani ben tekrar tekrar dikkat edilmesini öneririm çünkü yanına gelen kişiler yılandan farksız olabilir ve bu zehir hangi Müslüman'a değse şurala unutmamak lazım kişilere değil yani İslam'a zarar geliyor lütfen çok önemli burası. Ne? Kapağı kapalı, kapağı kapalı. kapalı. Ha, tamam, neyi deniyor? Beni mi deniyorsun? <gülüyor> Benim deniyorsun. Şimdi böyle iyi adamlar bilir gemi sallanınca dalgalanınca böyle hafif su alır gemi ve gemiyi ilk fareler terk eder. Ancak alınan su sadece ve sadece dalgadandır. Anlamazlar ve ilk fareler ölür. Ve bedü zaman şöyle devam ediyor. Sen mesleğini ve efkarını yani fikirlerini, düşüncelerini hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın vardır. Yalnız Hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Şimdi konuyu şöyle özetleyecek olsak yani Üstad diyor ki en güzel şey benim diyebilirsin ama tek güzel benim diyemezsin. Mesela sorarım size göre en güzel anne kimin annesidir? Benim annem demişsinizdir. Şimdi bunu diyebilirsin yani bence de en güzel anne benim annem yani. Ama tek güzel anne benim annem deseydim sizin annelerinize kötü demiş olurdum. zaman da bunu diyor yani sen mesleğine muhabbet edebilirsin. Mesela Allah razı olsun filan kes gruptasınız, ekoldesiniz, cemaattesiniz, tarikattasınız, müferitsiniz, müstakilsiniz yani Müslümansınız. Yerlerdesiniz. Yani ben şöyle kullanıyorum güdüm olarak hani biri kendi hanımı çocuğu bile olsa hani cem etmekten gelir yani o da bir ev cemaati yani o cihetle kullanıyorum kelime manasını. Bulunduğunuz yer size göre en güzel olabilir. Mesela bana göre de hayalhanem en güzel zaten böyle düşünmeseydim niye burada olayım yani. Ama tek güzel hayalhanem dersem sizinkilere kötü demiş olurum. Bediüzzaman da bunu diyor. Mesleğinize muhabbet edebilirsiniz, en güzel olduğunu düşünebilir en güzel sevebilirsiniz Ama eğer sadece tek doğrunuz kendiniz olduğunu düşünürseniz diğer alem İslam'daki herkesi kötülenen çok ciddi bir hastalığa yaklaşabilirsiniz. Buraya dikkat. Kardeşler şuraları asla unutmadan devam etmemiz lazım. Birbirinizin hatasını etrafa yaymayın diye buyuran bir kitabın ümmeti. Birbirinin hatasını sosyal medyadan yayma yarışında. Ve bunu bazı yapanlar sponsorlar basıyorlar. Hoş değildir. Bunlar ahirette dönülmez cihette karşımıza çıkar. Bunlara en güzel kapı tövbedir, aftır, mağfiret dilemektir. Sevgili kardeşler. İnanın Müslümanlık bu değildir. Bu öyle adamlar çok dikkat çekici, lezzetli gibi gözükse de başkalarının kusurunu ifşa ederek kendi güzelliklerini anlatmaya çalışan, sürekli ümmeti dedikodu yapan, işin en sonunda iftiraya tutan insanlardan uzak durun. Bir süre sonra bu kanser hücresi metastas yapar, sizi de ele geçirir. Hiç farkında olmadan namazın huşusunu yakalamaya çalışırken münafıkça bir namaz kılar hale gelmiş. Büyük alimlerden Süfyan bin üye yine bir gün bir mecliste oturur, bakar adam biri oturmuş, etrafına herkesi toplamış ve onun bunun gıybetini yapıp yapıp duruyor. Süfyan dayanamaz adama sorar ''Ey efendi hiç doğuda kafirlerle cihat ettin mi?'' Adam ''Hayır'' der. Süfyan devam eder. ''Peki hiç batıda kafirlerle cihat ettin mi?'' Adam cevap verir ''Hayır etmedim Süfyan'' der ve Süfyan son cümleyi kullanır. Desene doğudaki ve batıdaki bütün kafirler senin dilinden emin şekilde Biraz sus da müminler de dilinden emin kalsın Biraz sus da müminler de dilinden emin kalsın Filanca dernekte, vakıfta, ekolde, grupta, hatta evinin altındaki kafede bile Allah'ın rızasını gözetmek, yakalayabilmek için çalışan güzel kardeşlerim, abilerim, ablalarım, annelerim. İnanın bu asrın en büyük bir imtihanı pirincin içindeki beyaz taş imtihanıdır. Pirincin içindeki beyaz taş imtihanıdır. İmtihan gereği her yerde olabilecek bu münafık ahlaklı ama görünüş itibariyle de şeker şerbet görünebilen insanların en sevdiği şey Müslümanlar arasında nifak tohumu serpmektir yani aralarını açabilecek ne bulurlarsa bundan zevk duyarlar. Şurayı da unutmayın düşmanın en büyük hilesi ve desisesi dostluğudur çünkü dost olup yanına böyle yılan gibi sokulacak ki açığını bilsin araya nifak tohumları serebilsin. Hizmet tarzları farklı ama davaları aynı olanlar birbirlerinin kuyusunu kazmazlar kazamazlar. Hatta onun hizmetine, kardeşin hizmetine bir zarar, bir zeval gelse kalbi o kadar acır ki kardeşime yardım et ya Arap diye ve bunu duyan bir kalbin ne kadar genişleyip ferahlayabileceğine inanamayacaksınız. Hadi bir bunu deneyin. Ve yine unutmamak lazım. Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Mecmuası kapandığında zaman şöyle der, eğer haberim olsaydı yorganımı satar, onlara yardım ederim der. İşte alem-i İslam böyle birbiriyle hemhal olması lazımken, inanın bizim aramızda ne konuşursa konuşsun, ne anlatırsa anlatsın, kim tefrikaya sebep oluyorsa bir ayrıştırmacılık yapıyorsa ki bunu anlatırken yine ayet, hadis kullanıp o yılan dilini onlara da bulaştıracaktır. Bu insanlardan uzak durun, bu insanlar ahiretimize sebep olabilir. Ve şurayı da hatırlamak lazım ben yanılmıyorsam eğer Bakara suresinin de 2 ayet müminleri, 5 ayet kafirleri, 13 ayet ise münafıkları anlatır. Yani 13 tane yolda ikaz tabelası var bu tip adamlara karşı. Ve yine unutmamak lazım böyle bir dava ölünce yalnız kalınca kaybedilmez. Bu münafıkane ahlaklı düşmanlarına benzediğin zaman kaybedilmez.